Ağuza Bismillahirrahmanirrahim Allah ﷻ min Rabbi'l-âlemîn. Ve salat ala Rasûlü'l-Mühammadîn ve ala aleyhi ve sallâhiüm a'lamîn. Salu ala Rasûlîna Muhammed. Salu ala tabibül-ülubîna Muhammed. Salu ala şefi'ül-ülbîna Muhammed. Ağuza belli Allah ﷻ min Şeytanı Rjeem. unasim bi Değerli kardeşlerim, biz Müslümanlar nasıl ki hayatımız boyunca kulluk göreviyle sorumlu olduğumuz gibi, tabii ki bunun karşılığında da kıyamet günü yapacağımız her işten hesaba çekileceğiz. Tabii biz Müslüman'ı tanımlarken, tarif ederken onun için diyoruz ki, Müslüman olan kimse dünyevi hesaplarla değil, Uhravi hesaplarla çalışan insandır. Onun hesabı, kitabı bu dünyadaki hesaplara çalışmaz ya, ahirete çalışır. Her şeyi ibadet düşüncesiyle, her şeyden hesaba çekileceği düşüncesiyle gayret eder. Eğer bir insan bu dünyanın hesaplarını karıştırmaya başlar, yaptığı işi bu dünyada karşılığını alırsa, o zaman ahiretini zaten şimdiden perişan etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Estaizu Billah buyuruyor ki Yevmenet o kulle unasim bi imamihim Zaten biz o günde herkesi Kendi önderleriyle birlikte toplayacağız. Dünyada hangi takımın peşinden gidiyordu? Hangi kahveden hiç çıkmıyordu? Dünyadayken kimlerle beraberdi? Ya ben öyleydim ama Ben yanlışlıkla tesadüfen geçerken bir arkadaş çağırmıştı, öylece arkadaşın hatırmak hatırlıyorum demesi bir insanı kurtarmaz. Bir insan dünyada kimlerle beraber ise ahirette de Allah Teala diyor, biz onu onlarla birlikte tabi olduğu kimsenin önderliğinde beraber çağıracağız. Onun için de insanın dünyadayken takıldığı yerlere, bulunduğu yerlere dikkat etmesi lazım. Çünkü dünyadaki işler görüntüden ibaret değil, birebir her anı kayıt altına alınmakta ve bu da kıyamet günü karşısına bu haline gelecektir. Tabii ki Müslüman insan bundan dolayı da bilmelidir ki kıyamet günü Allah Teala kendisine niye çok kazanmadın, niye çok şunu yapmadın değil, yaptığı işlerdeki helallik ve haramlığı, Hak olup olmamasını soracaktır. Onun için hani klasik bir ifadeyle herkes her Müslüman iyi bilir ki helal iki haram yirmiden büyüktür. Yeter ki helal olsun. Rakamsal büyüklük dünyevi görüntüdeki fazlalık büyüklüğün bir anlamı yoktur. Büyüklük ölçüsü neyledir? Hak ile olmaktır. Bir insan hakkın sonunda olduğu sürece hakkın emrinde olduğu sürece sayının kendi açısından varlığın, yokluğun bir değeri yoktur. Zaten dünyada bunun için vardır. Onun için dünya ölümlüdür. Şayet böyle olmasaydı nimetler içerisinde yüzen biz Müslümanlar, dünyanın öte köşesindeki açlıkla kıvranan savaşta, susuzlukla, yoklukla her akşam sabah, Kan içen insanlarla aynı hesaba çekilseydik zaten bir haksızlık olacaktı. Onun için allah Teala hepimizi imtihana çekecek. Bu imtihanın neticesi de hep birlikte görünecek. Yani bundan şunu anlıyoruz ki bir adam gidip faizden para kazanırsa gidip sen kumardan kazan üt bilmem işte milli piyagondan piret çıkart ee onunla hayır yap. Bunun bir anlamı olmaz. Çünkü temelli kökü Kökü bozuktur zaten Haramın üzerine de hiçbir şey Bina edilmez Önemli olan helal olmasıdır Tabi maalesef Bulunduğumuz sürede Yaşadığımız süreçte Acı gerçekler de var ki Müslümanlar maalesef çok dünyevileştiler Her şey Dünyevi hesaplarla görülmeye başladı Yani Allah için Demek İnsan için sıradan Allah için sözü bugün sadece dilencilerin kullandığı bir cümle haline geldi. Dilenci Allah içindir. Esas Müslüman Allah içindir. Müslümanın her şeyi Allah içindir. Allah için dendiği an akarsular durur. Hayat feda edilir ne zaman? Allah için dendiği zaman. Buradan başlar kulluk. Ama maalesef ki bugün değişik isimler altında Müslümanlar dünyevileştirildiler. Müslümanlar her şeye Dünya gözüyle indi hesaplarla Yaklaşmaya başladılar Zaten bunun içinde Dindarlığımız bile Bir garnitür malzemesi haline getirildi Biraz yaparsan olur Hani bir insanın günlük Biraz yemek ihtiyacı vardır Hafta sonu biraz tatil eder İşte kış geldi mi kıştı elbise, Yaz geldi mi yazdı Nasıl bazı dünyevi zaruri ihtiyaçlar var ama bunları alsa da olur almasa da olur biraz, biraz lazım dediği şey neyse sanki Müslümanlığımız da bu hale geldi. Bunun içine de işte değişik isimler koydular ki işte muhafazakarlık dedikleri de aslında bu yani Müslümanlık değil muhafazakarlık gibi bir düşünceyle maalesef değerli kardeşlerim bunu demekle de öyle diyorlar ki sanki dindarlığımız bir kültürel gelenek, kültürel bir ihtiyaç, tatil ihtiyacı gibi ailelerin geleneksel rutin birbirlerine olan ihtiyaçlar gibi bayramdan bayrama kabir ziyaretleri yapmak gibi, bayramlara bilmem Ramazan'da bir oruç tutmak gibi belli bir anana kısıtlanmış, belli zamanlarda ihtiyaç olan kullanılan ama kullanılmadığında da bir zarar vermeyen ...bir yapıymış gibi düşünüyor. Halbuki Müslümanlık... ...hayatın ta kendisidir. İnsan yalnızca Müslüman olduğu için vardır. Onun için de değerli kardeşlerim... ...hiçbir Müslüman... ...yarım bir insan olamaz. Yani biz... ...yarım değil tam Müslüman olmak zorundayız. Biz... ...ılımlı değil sağlam Müslüman olmak zorundayız. Biz muhafazakar değil... ...Müslüman olmak zorundayız. Sağlam insan olduğumuz zaman... Ancak kulluk yerine gelmiş olur. Aksi takdirde biraz oradan biraz buradan biraz olsun biraz olmasın dersek kuşa çevrilmiş bir din asla kabul edilen bir din değildir. Onun için de zaten Kur'an-ı Kerim'de başta okuduğumuz ayette de Rabbimiz bize bu konuda ikazda bulunmuştu. Bunun dışında hayatımızın her anında bileceğiz ki biz yalnızca Allah'a kulluk yapmakla, yalnızca kulluk görevlerimizi yerine getirmekle yükümlüyüz. Başka hesaplarla, başka düşüncelerle hesap edersek, kulluğu, ibadeti, Rabbimizi, hak kavramını ikinci plana itersek, o zaman Allah korusun bizim dindarlığımızda, Müslümanlığımızda ikinci plana itilmiş olur. Hayatımız boyunca hesap edeceğimiz tek bir şey vardır, o da Allah'ın rızasıdır. Ve hayattaki imtihan son nefese kadar devam eder. Niceleri, niceleri vardır ki hayatının belli bir dönümüne kadar imtihanı geçer ama sonradan yolda kalabilir. Buradan otomobilinize binip İstanbul'a giderken nasıl bir kavşağa geçmekte iş bitmiyor, bir sınır geçtin, başka bir yere girdin yine devam ediyor. Ama araba her an kaza yapabilir, lastik patlatabilir, yoldan sapabilir, ters yola girebilir. Ta hedefi varıncaya kadar yolculuk devam ediyor. Hedefin yarı yolunda inmekle yolculuk bitmiş olmuyor. Onun için de kulluk ne zamana kadardır? Kulluk son nefese kadardır. Kulluk dünya tamamlanıncaya kadardır. Kulluk ahirete ithal edene kadardır. Kulluk hayatın her devresinde devam eder. Hayatın belli noktalarında belli şekilde insan imtihan edilir. Başka bir evre geldiğinde daha başka şeylerle, daha başka türlü imtihan edilir ama imtihan süreklidir. İmtihan erken bitene de Allah Teala bunun imtihanı bitmiş deyip erkennden de aramızdan ayırabilir. Hayatın kendisi bir bütünlük içinde imtihandır. Hayattaki her şey kulluk üzerine bina edilmek zorundadır. Elhamdülillahi rabbid